Bugünkü dersimizin söz perdesini aralamak istiyorum Hintli dediğim zaman birçoğunuzun aklına o isim gelecektir Hindistan coğrafyasının yetiştirdiği son devrin çok önemli isimlerinden birisidir Hem alimdir, hem ariftir, hem abittir, hem fakihdir, hem tarihçidir hem de büyük bir müştehittir. Bahsettiğim isim Ebu'l-Hasan el-Nedvi rahmetullahi aleyhtir. Şu günler onun doğum günleri. Aradan bir ay geçmeden vefat yıl dönümüne de denk gelecek. Onun için bir bereket olsun ona da bir dua olsun diye inşallah bugün onunla başlayayım dedim. Biraz konumuzla da alakalı. Bize bir mesaj verecek inşallah o büyük insan. Doğum tarihini ve vefat tarihini tam vereyim size. 6 Muharrem 1333, 24 Kasım 1914 doğum tarihi. Bugünden 17 yıl önce 23 Ramazan 1420'de miladi olarak da 31 Aralık 1999'da vefat etmiş. Doğduğu köy olan... Tekiyye Kelan köyüne de defnedilmiş. Allah kendisine rahmet eylesin. Çok sevdiği Habibi Edibine onu komşu eylesin. Bizi de inşallah o komşuluktan mahrum bırakmasın. 85-86 yıllık bir ömür var. Onun güzel hayatında, bereketli bir hayat. Türkiye'de de talebeleri var onun biliyorsunuz. Bu 85-86 yıllık ömre, 700 tane eser sıkıştırmış ve o eserlerin büyük bir kısmı da şu anda Türkçe olarak elimizde mevcut. Onun 5 tane makaleden oluşan bir eseri var. Bu eser Türkçe'ye çevrilmiş mi çevrilmemiş mi ben bakamadım ama siz bir bakın. Sanki çevrilmiş diye aklımda kalmış 5 tane farklı makale yazılmış bir dergiye daha sonra bazı alimlerin ısrarıyla o makaleler toparlanmış bir kitap haline getirilmiş kitabın ismi ilginç bir isim İsme dikkat edin Ridd'e Vela la eba bekre leha. Ebu Bekir'i olmayan irtidat biliyorsunuz irtidat dinden çıkış ve Hazreti Ebu Bekir böyle bir büyük imtihanla Karşı karşıya kaldı ve bu imtihanı gerçekten de çok farklı bir biçimde büyük bir strateji izleyerek peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden devraldığı o aziz dini layıkına uygun bir biçimde bir şekliyle tamamlama adına ulaştırdı ve götürdü ve o sıkıntılı süreci atlattı çok oralara girersek iş uzun. Ama sonra böyle bir kitap yazılıyor böyle bir makalelerden oluşan derleme ve adına Ebu Bekir'i olmayan irtidat konuyor. Neden? Çünkü 58-59 yıllarında 1958-59'da İslam dünyasının halini bir alim olarak şöyle bir kontrol ediyor. Bakıyor ki her geçen gün irtidat olayları İslam dünyasında halka halka, Gelişiyor. Belki Hz. Ebu Bekir döneminde olduğu gibi toptan bir irtidat olmasa da gerçekten insanların dinle aralarına mesafeler giriyor ve ciddi problemler yaşanıyor ve bu irtidat hareketleri bu irtidat olayları bir alanda da değil onun üzerine böyle bir ızdırapla bu makaleler yazılıyor ve böyle bir başlıkla bize kadar geliyor 58-59'dan gelin günümüze şu anda İslam dünyasını muhakkak sizler de takip ediyorsunuz. Muhakkak bizim coğrafyamızdan da en az benim kadar belki içinizdeki bazı kardeşlerim benden daha fazla haberdarlar. Hiç olmadığı kadar ateizm ve deizm şu anda bu memlekette bile yankı buluyor. Müslümanların İslam'la aralarındaki mesafe her geçen gün... Daha fazla açılıyor. Ahlaki anlamda yozlaşma her geçen gün geçmişi aratacak bir hale geliyor. Her geçen gün adalet terazisi daha fazla şaşıyor hatta kırılıyor. Haksızlıklar, zulümler, zulümlere karşı gösterilen tavır, günahla aramızdaki mesafelerde bu manada yaşanan menfilikler artık bir günah işleyince günlerce ağlayan insan sayısı aramızda azdır ve tehlikeli olan da budur zaten günah işleriz insanız Allah hepimizi affetsin ama günaha alıştık mı bu bir felaket ve biz günaha alışmışız alışıyoruz alışmaya da devam ediyoruz şuradaki cemaat ki duyarlı cemaattir buraya gelen buradaki dersten beslenmeye çalışan insanlardır Allah aşkına kendi nefsinizle bir muhasebesini yapın birbirimize söylememize gerek yok. 5 yıl önce faize karşı tutumumuzla şu anki faize karşı tutumumuz eğer aynı değilse işte ben onu kastediyorum. Yavaş, yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş bir noktaya kadar ve bu nokta Allah korusun irtidada kadar bizi vardıracak bir hale gidecek. İşte o zaman 58-59'da Ebu'l Hasan el-Nedvi rahmetullahi aleyh Ebubekiri Bekir'i olmayan irtidat diyerek ona dikkat çekti. Aradan bu kadar zaman geçti biz bir kez daha bu dikkati çekelim ve diyelim ki özellikle gençlere ve sonra hepimize gelin dünyanın bu irtidat hareketine ve bu irtidat haline bir Ebubekir Bekir olalım. Biz Ebu Bekir'i olalım bu irtidat zemininin. Ve bu irtidatı önleyecek adımlar atalım sadece sözle değil hayatla bu manada bazı şeyleri ortaya koyarak İslam'la insanlar arasındaki mesafeleri kaldırarak ve her geçen gün İslam'dan umudunu kesen bu insanlığa yeniden umut kaynağı olabilecek bir şeyler ortaya koyalım. Eğer bunu yapabilirsek biz bu manada bir şeyler yapmış oluruz. Eğer bunu yapabilirsek Allah'a karşı da bu manada vazifemizi yapmış oluruz. Rabbim bu şuura bizleri erdirsin, bu ufuka bizleri vardırsın, yüreğimizdeki ızdırabı, derinliği, bu manadaki derinliği daha da arttırsın ki şu irtidat zemininde inşallah Hazreti Ebu Bekir'in o büyük misyonunu üstlenip yerine getirme adına bizlere yar ve yardımcı olsun inşallah. Bugün işleyeceğimiz konu biraz bununla alakadar. Yıllar önce başladık biliyorsunuz 21 Eylül 2013 diye aklımda. Bizim muhteşem ahlak derslerine başlama tarihimiz. Bugün 99. dersi yapacağız. Allah nasip ederse ki bugüne vardırana hamdolsun. İnşallah önümüzdeki haftada bu seriyi bitireceğiz. O günden beridir derslere devam eden kardeşlerim var aranızda biliyorum. Onlar da şimdi hatırlayacaklar. 3 tane mukaddime dersi yaptık. 4. dersten itibaren ticaret ahlakıyla Sözü başlattık ve ticaret ahlakını anlatırken dedim ki en başa ticaret ahlakını almamızın sebebi ticari alanda yaşanan sıkıntılardan dolayıdır. En azından o alanda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin örnekliliğini beraberce anlamış olalım. Şimdi geldik 99. derse bir altın vuruş lazım bize. Yani bu işi hitama erdirirken, nihayeti erdirirken başlangıçtaki gibi ihtiyacımızı bizatihi ekseni alarak bizim dertlerimize derman olabilecek bir konuya ihtiyacımız var. O konu iletişim ahlakıydı. Onun için bugünkü konumuz iletişim ahlakı oldu. Biraz önce Hazreti Ebu Bekir olmaya sizi davet ederken de aslında kastım bu. Eğer biz sahabenin o iklimini öğrenirsek bu manada bugünün dünyasında da en başta iletişim olmak üzere diğer bütün alanlarda peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı o nebevi mirası bugünün dünyasına taşıma adına bir gayret içerisinde oluruz ki feryadımız arzumuz isteğimiz o Allah bundan bizi geri koymasın. Aziz kardeşlerim iletişim malumunuz. İnsan davranışlarının en temel üyesi ve parçasıdır. İnsan sosyal bir varlıktır. Birileriyle başkalarıyla iletişim kuramazsa yaşayamaz. İnsan kelimesinin biliyorsunuz iki temel kökü var. Birisi ins'dir, birisi de nisyan'dır. ins siyada o kök ünsiyete delalet eder. Yani insan ilişki kuran bir varlıktır. Bir taraftan da unutan bir varlıktır ki unutmak bazen nimet bazen nikmettir. Eğer bir insan başkalarıyla iletişim kuruyorsa sosyal anlamda hayattadır. Yalnız başına yaşama adına bir şey insanın insaniyetiyle örtüşmeyen bir şeydir. Çünkü insan müstahini olamaz sadece başkalarına ihtiyacı olmayan bir tek varlık vardır o da esamet es olan Cenab-ı Hak'tır. Biz bir insanız insansak eğer birbirimize ihtiyaç duyuyoruz İhtiyaç duyuyorsak eğer onun adı iletişim oluyor İletişimse eğer mevzumuz onun bir ahlakı var o ahlaka göre biz bu hayatı bu ilişkiyi devam ettirmek durumu, durumundayız. Üç çeşit iletişimden bahsederler. Bunlardan birisi sözlü iletişim birisi yazılı iletişim birisi de sözsüz iletişimdir. İnsanlar genelde sözsüz iletişimi pek önemsemezler ama en önemli iletişim de odur. Mesela gidersiniz bir cenazeye meyyit orada duruyor aslında size vaiz o o orada neler neler söylüyor o sessiz haliyle ama duyanlara duyanlara ancak oradaki o sözler tesir edebilir. Aleyhissalatü vesselam efendimizin dünyasında bu üç tane iletişim alanına ait de çok önemli örnekler var. Ancak göz ardı etmememiz gereken bir husus var. O da şu ki ister sözlü olsun ister sözsüz olsun ister yazılı olsun. Bütün bu iletişim şekillerinin ortak aracı dildir. Dille iletişim kurulur. Eğer iletişim sözlü ve Yazılı ise o zaman dil, kelimeler ve üsluptur. Eğer sözsüzse sözsüz iletişimin azığı ruh ve beden dilidir. Orada da yine bir dil var. Şu anda iletişim uzmanlarının verdiği bir tespit var ki doğru da bir tespittir. İnsanların iletişimini oluşturan etkenler nelerden oluşur sorusuna. Kelimeler bu işin sadece yüzde 10'unu oluşturuyor. Ses tonu dediğiniz zaman %30, beden dili dediğiniz kısım ise %60'tır. Dolayısıyla beden dili sessiz gibi gözüken ama bir şekliyle jestler, mimikler, farklı bir haller, göz bebeğiniz, o ruh haliniz, yüzünüzdeki o durum ya da buna başka etkenler de var. Mesela kılık, kıyafet, koku, renk bunların da iletişimde yerleri var. Bütün bunlar iletişim dediğimiz insani ilişkilerin temelini oluşturuyor ve bunlarla insanlar bu manada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Serlevhamız ne bizim kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler. Hemen içinizden bazıları tespit etmiştir. Bu bir ayet aslında ben ayetin bir cümlesini aldım ve Serlevha'ya bir ayet taşıdım. İsra suresinin 53. ayeti böyle. Bu şekliyle başlıyor. Devamı da var ki ayete geleceğiz. Ama size öncesinde yine bir hakikati duyurmam gerekir. Kur'an'dan dört tane hitap cümlesini sahabe durduğu zaman duyduğu zaman yerinde duramıyorlar. Dört tane hitap cümlesi ki Kur'an'da hitap cümleleri çoktur. Ama bu dört tanesi sahabenin dünyasında farklı bir yeri var. Neyi bunlar? Ya eyyühennaz. Ya eyyühellezine amenu, ya ibadi, ya ibadurrahman. Bu dört tane hitap cümlesi ki ben baştan başladım nihayete kadar sıralamayı da korumaya çalıştım. Sahabenin dünyasında bir acayiptir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler sözünü duydukları zaman sahabe, Rabbimiz insan olarak bizi muhatap çağırıyor. Demek ki burada bizim insaniyetimizle alakalı bir mesaj gelecek. O halde ben aklımı, zihnimi, yüreğimi açmalıyım o hitabın karşısında ve onu almalıyım noktasında bir duruşu var sahabenin. Bilmem hatırlar mısınız? Çok anlatmışımdır o örneği. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kerime zevcesi Ümmü Seleme anamız bir gün hücresinde saçlarını bir hanıma taratırken eşi kocası ki canlar ona feda sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hutbe irade edecek ve hutbesine de ya eyyuhennas diye başlıyor. Ne yapıyor anamız bir anda kalkıyor örtüsünü aldığı gibi mescidi nebeviye doğru koşuyor. O saçlarını tarayan hanım şaşırıyor diyor ki anne diyor. Ne bu telaş? Az ses bize gelecek zaten. Hadi gelmese peygamber senin eşin akşam gelir sana söyler söyleyeceğini ya da sorar öğrenirsin. Hayır diyor kızım hayır. Ne dedi peygamber? Ey insanlar dedi ben bir insanım nasıl buna icabet etmem? Nasıl buna karşılık vermem diyor. Sahabenin. Yüreğini yerinden çıkaran şeyler bunlar. Bizim dünyamızda tam anlamıyla karşılığı olmadığı için biz okuyup geçiyoruz ama o ilk muhataplarda böyle bir karşılık var. Ya eyyühellezine amenu ifadesi. Ey iman edenler bu midayı duydukları zaman Abdullah İbn Mesud'un söylediği sözü size aktarayım. Kim bu sözü duysaydı bizden yerine çakılırdı. Ve anlardı ki Allah bu hitaptan sonra bize ya bir emir buyuracak ya bizi bir şeyden sakındıracak ya bize bir müjde verecek ya bizi korkutacak. Yani Allah bizimle konuşacak. Öyleyse eğer biz nasıl bu karşılığa lebbek deyip de icabet etmeyiz. Ya ibadî ey benim kullarım bu sahabe için düğün bayram konuşan Rabbul alemin olan Allah'tır ve benim kullarım diyor. İbad diyor çok Kur'an'da ama ya ibadi diyerek ey benim kullarım diyerek hitap ettiği zaman sahabe bambaşka bir hale giriyor. Kıyas yapılır mı bilmiyorum ama yapayım ki anlaşılsın. Şöyle bir mecliste diyelim ki ben kaldırayım bir kardeşinizi. Ahmedim diyeyim, Mehmedim diyeyim, canımın içi diyeyim, gözümün nuru diyeyim onu taltif edeyim. Biraz o da farklı bir havaya girer değil mi? Hiçbir şekilde kıyas olmaz bununla ama böyle. Rabbimiz milyonlarca insanın içerisinden bir kesime ey benim kullarım diyor. Ya ibadi diyor bambaşka bir noktaya getiriyor. En üstte ne duruyor? İbadur Rahman duruyor. Rahman'ın kulları ama çok doğru bir aslında meallendirmeyle Rahman'ın has kulları. Rahman'ın özel kulları onlar bambaşka onlara da Kur'an'da bambaşka şeyler söyleniyor. Siz bu ifadeleri Kur'an'da görürsünüz. Ya ibadî ifadesi de gelin Bizim levhamız onunla alakalı. 17 kez kullanır Kur'an ama iki yerde forum aynıdır. Bu iki ayeti ben sadece size vereceğim. Siz diğer ayetleri okuyacaksınız. O iki ayetten bir tanesi İbrahim suresi 17. ayet. İbrahim suresi 31. ayet affedersiniz. O ayette diyor ki iman eden kullarıma söyle namazlarını dosdoğru kılsınlar. Kendisinde ne alışveriş ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli açık harcasınlar. Diğeri İsra suresi 53. ayet ki serlevhamız bu zaten kullarıma söyle diyor yine. Sözün en güzelini söylesinler. Aynen böyle aldık biz. Eğer söylemeseler ne olur? Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Bugün insanlar olarak aramız bozuksa Müslüman sen de Müslüman ben de Müslümanım. Sen de İslam'a hizmet ediyorsun. e Ben de ediyorum. Ama birbirimizi yiyecek gibi birbirimize bakıyoruz. Aramızda muhabbet yok. O İslam'ın Kardeşlik bağı aramızda tesis edilmemiş. O zaman biz söz söylüyoruz o zaman sözün güzelini söylemiyoruz. Sözü güzel söylemediğimiz için şeytan pusula bekliyor alıyor şeytan benim sözümü sana senin sözünü bana aramızdaki o düşmanlığı daha da arttırıyor. Aslında aynı yolun yolculariyken o dost doğru yolda şeytana açtığımız krediden dolayı şeytanı aramıza bu manada çektiğimizden dolayı o güzel yolun güzel yolcuları olamıyoruz. Ve Kur'an'ın bizden istediği o ahsen çizgiyi, o güzel çizgiyi devam ettiremiyoruz. İşte burada söylenen söz bu. Burada bizim dikkatlerimize çekilen en önemli noktada bu. Şimdi benim aziz kardeşlerim Yunus'un dediği sözü bir hatırlayalım mı burada? Yunus Emre çok önemli bir şey söylüyor. Tam da buradan aslında aldığı bir ilhamladır. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı bal ile yağ ede bir söz. Söz vardır baş kestirir söz vardır savaş durdurur söz vardır zehirli aşı sana yağ ile bala çevirir getirir bir tane peynir sana öyle güzel bir söz söyler senin için o sofra olur balla yağla donanmış bir sofra getirir yağı balı o biçim mükellef sofrayı sana bir söz söyler o balı yağı sana zehire çevirir söz böyle etkiler işte. Sözü güzel söylesinler diyen Rabbimiz de işte insani ilişkileri tanzim etme adına buradan bize bir şey söylüyor aslında. Zaten Kur'an söz konusunda sözün en güzelini ortaya koymakla beraber bambaşka bir şey söylüyor ama onun dışında da sözle alakalı bize inanılmaz derecede bir ufuk veriyor. Sözün Arapça karşılığı nedir? Gavul. Gavul'ın çeşitlerine bir bakın Kur'an'da. Bambaşka bir manzara göreceksiniz. Muhatap değiştiği anda Rabbimiz sözün değişmesini istiyor. Muhatabın farklılığı inanılmaz derecede söze de farklılık getiriyor. Vereyim ben size biraz detaya girmeden size bahsedeceğim bunlardan. Gavlun faslun, gavlul maruf, gavlun sedid, <gavlun beli> gavlul beligh, gavlun leyyin. Kavlun Kerim, Kavlun Meysur, Kavlun Azim, müminin, Kavlun Muminin, Kavlun sakıl. 10 tane söz, 10 tane farklı ifade Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı. Birer birer bir anlamaya çalışalım. Birincisi, Kavlun Faslun, ayıran söz. Kasıt burada Kur'an-ı Kerim'in bizzati kendisidir. Hakla batırı, batılı, hidayetle dalaleti, iman ile inkarı birbirinden ayırdığı için Kur'an böyle kullanır. Taha Suresinin, Tarık Suresinin 13. ayeti. Kavlul maruf, meşru söz ya da güzel, hoş sözle denilebilir. Bakara 235, 263, Nisa 5, 8 Ahzab 32, Muhammed 21 bundan bahsediyor. Diyelim ki bir boşanma oldu ya da bir evlilik olacak. Meşru söze işaret ediyor. Söyleyeceğiniz o söz meşru olsun. Helal dairede olsun. Helal daire neyi gerektiriyorsa sözünüze de o yansısın diyor aslında. Kavlul maruftan kasıt. Kavlul sedid doğru söz içinde yalan olmayan söz. Doğru bir biçimde mümine yakışan bir söz. Ahsap Suresinin 70. ayeti Nisa 9 bundan bahsediyor. Dördüncüsü, kavulül belir, tesirli söz. Karşı tarafı etkileyecek, onda bir etki uyandıracak, dokunaklı söz. Nisa 63'te Kur'an bu ifadeyi kullanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitaben diyor ki münafıklara karşı böyle bir söz kullan. Eğer sen münafıklara karşı belir bir söz kullanırsan onların içerisindeki o nifakı belki o sözle tedavi edebilirsin. Özellikle o söz olarak gelmesi bundan. Beşincisi leyin, yumuşak söz bunu Kur'an nerede kullanıyor? Firavun'a karşı Hazreti Musa ile Hazreti Harun'u gönderirken kullanıyor Taha suresinin 42. ve 44. ayetleri Rabbimiz Hazreti Musa ile abisi Hazreti Harun'u Firavun'a gönderirken ona gider gittiğinizde gavlun leyin söyleyin yumuşak bir dil kullanın tatlı bir dil kullanın diyor Firavun'a karşı bile söylenen bu burada parantez içinde bir şey söylememiz lazım yanlış anlaşılmasın diye Evet, Kur'an bazen sözün şiddetli olarak söylenmesini de söylüyor. Münafıklara karşı, kafirlere karşı müminlerin şiddetli olması gerekir. Ama bu durum her zaman için geçerli değildir. Eğer mesele davet ve irşatsa, davet ve irşadın dili işte böyledir. Ama eğer mesele başka bir şey ise cihatsa, farklı bir mücadele ise elbette ki orada dil. Tavır biraz daha şiddet olacaktır. Ancak Firavun'a da böyleyse geri kalanını siz düşünün. Bu örnek önemli bir örnektir bizim için. Aklıma bir örnek geliyor bununla alakalı bir rahatlatmak için siz de söylemek isterim. Abbasi döneminde bir alim büyük ihtimalle Harun Reşid'e bir şeyleri uyarma maksadıyla gidiyor. Ama celalli bir biçimde içeriye giriyor. Selam sabah yok. Olduğu gibi başlıyor Harun Reşit'e vermeye veriştirmeye söylüyor söylüyor söylüyor Harun Reşit dayanamıyor bir yerde diyor ki yavaş ol ya ne sen Musa'sın ne ben firavunum Musa bile firavuna gittiği zaman böyle konuşmadı sen biraz daha sakin ol uyaracağını yine uyar diyor eğer gerçekten mesele irşatsa davetse davetin ve irşadın dili Burada söylendiği şekliyle olmalıdır. Firavun'a öyleyse dediğim gibi diğerlerini siz kıyas edin. Altıncısı kavlün kerim güzel söz. Ya da şöyle de anlayabiliriz kavlün kerimi içinde şefkat, ikram, ihtiram ve ihsan barındıran söz. Nerede kullanıyor Kur'an bu ifadeyi? İsrail 23'te. Ne için kullanıyor? Yaşlı anne ve baba ikisinden biri ya da ikisi senin yanında yaşlanınca onlara karşı nasıl bir tavır takınacaksın? Onlara of demeyeceksin üfleyip üflemeyeceksin ama üstüne bir de böyle bir kerim dil kullanacaksın. İçinde ikram olacak, ihtiram olacak, şefkat olacak ancak böyle yaparsan Allah'ın senin üzerine yüklediği ana baba hukukuna ait bazı şeyleri ortaya koymuş olursun. Yedincisi kavlun meysur, gönül alıcı söz, gönülleri yatıştırıcı bir söz. İsra suresinin 28. ayeti bu ifadeyi kullanıyor. Ayeti de okuyayım bir şeyi de var bu zemini de var bu ayetin. Eğer Rabbinden umduğun. Beklemek durumunda olduğun bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı, meysur bir söz söyle. Nedir mesele? Fakir sahabiler var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın eline bakıyorlar. Efendimiz de bekliyor ki bir savaş olsun, ganimet olsun, hediye gelsin, bir şekilde bir şeyler gelsin ki vereyim. O da yok. Böyle olunca da utanıyor Efendimiz onların yüzüne bakmaya. Allah da orada diyor ki ona Habibine o peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onlara kavlül meysur söyle yani güzel gönül alıcı bir söz söyle o da onların sadakasıdır diyor. Sekizincisi kavlül azim büyük söz özellikle Kur'an'da haddi aşan büyük iddia anlamında kullanıyor. Müşrikler melekler Allah'ın kızlarıdır dedikleri zaman o sözü Kur'an Kavlun azim olarak büyük bir söz büyük bir idde olarak ifadelendirdi. İsra suresinin 40. ayeti. Kavlun mümin, mümince bir söz müminin söyleyeceği bir söz o nedir? Hac suresi 24. ayet semina ve ata'na onlara düşen odur her duydukları İlahi hakikate karşı işittik ve itaat ettik demektir. İşittik ve itaat ettik sözü ne sözüdür? Mümin sözüdür. Semina ve aseyna sözü mümince bir söz değil. O beni İsrail'in ayağını kaydıran bir söz. İlle de bunun sözle de söylemesine gerek yok. İşittik ve isyan ettik değil. İşittik ve itaat ettik. Mümince sözü Hac Suresi 24. ayette böyle söylüyor. Onuncusu kavlun sakin ağır söz müzemil suresi 5. ayet inne senulki aleyke kavlan sakin doğrusu biz sana çok ağır bir söz bir yük yükledik. O nedir? Kur'an'dır. Kur'an'ı yüklenen her insan ağır bir yük yüklemiştir. Risalet davasını aday olan bir insan böyle bir yükü yüklediğinin, yüklendiğinin bilincinde olmalıdır. İşte bu hakikate de dikkat çekerek Kur'an onu da ağır bir söz olarak nazarımıza veriyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim dikkat ettiğiniz değil mi? 10 tane ayrı sözden bahsediyor. Muhatap değişti, söz değişti. Muhatap değiştiği anda bu manada sözün uslu bu da değişti. Muhatap değiştiği anda sözün muhtevası da değiştiği gibi sözün ifade ettiği bazı şeylerde de değişiklik oldu. Kur'an bunu bizim nazarlarımıza bunun için veriyor ama sen bunu yapmazsan tutturmuşsun bir yol o yolu yürütmeye çalışıyorsun orada bir problem var. Sahabe dediğimiz o güzide insanlar büyük büyük okulların medreselerin mezunları değillerdi. Ama Kur'an'ın önünde gerçek manada oturmayı bildikleri için az bilgiyle çok büyük amellerin altına imza attılar. Ve miladi 6. asırda insanlık dünya onlardan nezaket gördü. Zerafeti insanlığa onlara öğrettiler. Zerafet onların eliyle Mekke'den Medine'den diğer coğrafyalara yayıldı. Nezahet onlarla duyuruldu. Çünkü onlar insanlığın en güzel, en zarif, en nezaketli, en zerafetli bir mualliminin talebeleriydiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bize ne oldu? Ne oldu ki biz bu hale geldik? Bugün Müslüman dediğiniz zaman sokakta, caddede birilerine kaba, sığ, ahlakı hamidiyeyi tam anlamıyla içselleştirmemiş yansıtmamış insanlar insanların akıllarında beliriyor bu ciddi bir kayıp bizim için bugün insanlığa aynen sahabenin öğrettiği gibi nezaketi biz öğretmemiz gerekirken ne yazık ki biz başka şeyler öğretiyoruz ve başka şeyler yansıtıyoruz bazen de bunları din adına yapıyoruz sosyal medyayı görüyorsunuz bazen bizim mücahitlerimiz Din adına cihat noktasında Allah ne verdiyse kim ona o fetvayı verdiyse cihat ederken başkasına küfür edebilirsin, şahsiyetiyle oynayabilirsin, onurunu ayaklar altına alabilirsin. Bunu kim söyledi bilmiyorum ama böyle bir hale gelmişiz ne yazık ki. İşte biz iletişim ahlakı dediğimiz anda Kur'an'ın ve sünnetin bize verdiği bu rehberiyet çerçevesinde meseleyi bir kez daha ele almak durumundayız. Ve Kur'an'ın bize öğrettiği gibi muhataba göre söz, makama göre söz, duruma göre söz bizim dünyamıza da taşınmak zorunda. Nasrettin hocaya nispet edilir bilmiyorum hoca Nasrettin öyle bir şey yapmış mı yapmamış mı ama güzel de bir mesajı var tutmuş sazı elinde. Hiç elini hareket ettirmiyor. Biri de bakıyor ki hoca hep aynı yerde tutmuş. Hocam diyor saz çalarken bu el hareket eder. Hoca hazır cevap ben o aşıkların aradığı yeri buldum diyor. Onun için elim hep aynı yerde. Bizim elimiz de hep aynı yerde. Herkese aynı. Tavrılarımız öyle. Bir bakıyorsun mesela 20 yaşında bir delikanlı arkadaşlarıyla nasılsa anne ve babasıyla da aynen konuşuyor. 80 yaşındaki dedesiyle 20 yaşındaki arkadaşı gibi konuşuyor. Geliyor bir alimin bir hocanın karşısına ustup aynı aynı şekilde konuşuyor. Bir garip haldeyiz bu halin bir yönüyle yeniden İslam ahlakıyla İslam kültürüyle yeniden düzenlenmesi lazım. Eğer biz böyle yapmazsak Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu manada bize öğrettiği bu şeyleri tam anlamıyla kavramazsak Yazık ederiz hem kendimize hem de mensup olduğumuz şu yüce aileye şu güzel İslam ailesine. Bakıyoruz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatına usvetun haseneye bütün ilişki türlerine karşı örnekler var peygamberin hayatında eşleriyle çocuklarıyla torunlarıyla üvey çocuklarıyla akrabalarıyla kayınvalidesiyle kaynanasıyla kayınbabasıyla Düşmanlarıyla dostlarıyla arkadaşlarıyla işçileriyle işveren olarak başkalarıyla ticari ortaklık kurduğu başkalarıyla bunların hepsinin örnekleri var siyerin ve hadis kitaplarının içerisinde. Biraz daha alt başlıklara inin mesela şehit aileleriyle hastalarla öksüzlerle yetimlerle engelli olanlarla dışarıdaki Sıradan bir yaşlıyla, hukuku olan yaşlıyla bunların onlarca örneğini okuyorsunuz Efendimizin hayatında. Peki hepsine aynı Türkü mü çağırıyor sallallahu aleyhi ve sellem? Hepsine aynı şeyle şekilde mi hitap ediyor? Hepsiyle aynı şekilde mi konuşuyor? Hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Kur'an'ın biraz önce söylediği hal var. Öyle olduğu için yanına gelenler... Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan etkileniyorlar öyle olduğu için o uslup yürekler fethediyor. O yüz bakanların yüreklerine iman tohumunu ekiyor bir sükut hali bile etkiliyor bir söz hali bile etkiliyor sadece dostu değil dikkat buyurun. Asıl fazilet nedir? Fazilet odur ki düşman bile senin güzelliğini takdir etsin. ve vesselam efendimizin hayatında yüzlerce bu örnek de var. Düşmanların faziletini takdir ettiği örnekler var. Bu söylediklerimin hepsine örnek olsun diye size bir misal aktarmak istiyorum. ve vesselam efendimiz hicretin 6. yılından sonra Sonra biliyorsunuz Hudeybiye'nin arkasıdır davet mektupları göndermeye başladı o zamanki coğrafyanın birçok alanına. Herakli da İslam tarihinde bize kaydedildiğine göre iki tane mektup gönderilmiştir. Bunlardan ilkini Dıhye İbni Kelbi isimli Dıhye İbni hal Halife El Kelbi Dıhye Tül Kelbi de deniliyor bu sahabi efendimiz götürüyor. Hatta o mektubun götürülme noktasında şöyle bir mesele de anlatılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kim benim bu mektubumu Bizans kralına götürürse ona cennet vardır. Hazreti Dihye ayağa kalkıyor diyor ki ya Resulallah öldürülmeyip sağ olarak dönse de mi? Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet öldürülmeyip. Sağ olarak dönsede, o zaman Dıhye İbni Halife ben diyor ya Resulallah atılıyor öne mektubu alıyor. Heraklius'a götürürken Heraklius da o anda Kudüs'ten dönüyor Şam'a doğru. Yolları bir yerde kesişiyor. Dıhye karşısına geçiyor kendisini tanıttıktan sonra hatta öncesinde bir rivayette önce halife valisine sonra ona ulaştığına dair de bir ayrıntı vardır. Neyse biz oralarda değiliz mektubu kendisine takdim ediyor. Okuyor mektubu çok etkileniyor bazı sorular soruyor al bir konuşmalar oluyor şöyle bir şey söylüyor Herakliuz sen git ben efendine en kısa zamanda cevabımı vereceğim. Sonra o mektubu defaatle okuyor yanındaki insanlarla istişare ediyor Herakliuz çok etkileniyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o mektubundan mektubunda efendimiz Yazılı bir iletişim noktasında bir ahlak ortaya koyuyor. O mektubuyla da yürekler fethediyor. Yazdığı mektup şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Rum kralı Heraklius'a. Ben seni İslam'a davet ediyorum. Müslüman ol ve kurtul. Eğer bu daveti kabul edersen. Allah sana iki kez ecir verecektir o iki kez ecirin ne olduğunu göreceğiz şimdi eğer yüz çevirirsen tüm tebanın günahı sorumluluğu senin boynunadır yani eğer Müslüman olursan teban da seninle Müslüman olacak iki ecir sahibi olacaksın o tebanın ecrinin de hepsinden nasipleneceksin ama buna uymazsan sen bundan kaybedeceksin sonra mektubun arkasına Ali İmran suresi 64. ayeti yazıyor Niçin bu ayet? Heraclius Hristiyan, Hristiyan bir muhataba yazılacak bir ayet olmalı o kullandığı ayet ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı günlerde Mısır kralı, İskenderiye kralı Mukavvksada Mukaf aynı ayeti gönderiyor o davet mektubunda. De ki ey Kitap ehli, sizinle bizim aramızdaki şu ortak kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim ona hiçbir şeyi ortak eş koşmayalım Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabler edinmeyelim eğer onlar yine yüz çevirirlerse işte biz Müslümanlarız deyin bu ayeti de yazarak mektuba gönderiyor Heraklius etkilenmiş araştırıyor bir müddet sonra diyor ki bir sorun bakalım Arapların tüccarları gider gelir buralara acaba bu peygamberi tanıyan ve neseben ona yakın olan birisi var mı ben onun hakkında biraz daha bilgi alayım. O günlerde takdir-i ilahi bu ya Heraklius'un o şehrinde Ebu Sufyan ve bir miktar Arap tüccarı Mekkeli tüccarlar bulunuyorlar. Askerler alıyorlar onları Heraklius'un huzuruna getiriyorlar. Soruyor Heraklius siz diyor tanıyor musunuz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem tanıyoruz diyor, diyorlar peki içinizden neseben en yakın olan kim Ebu Sufyan bir adım öne çıkıyor neseben en yakın olan benim diyor biliyorsunuz soyları birleşir daha kusaya varmadan orada Heraklius der ki o zaman ben sana onun hakkında sorular soracağım ama bana doğru cevap vereceksin Ebu Sufyan kendisi bize naklettiği için çok detaylıdır Ahmet bin Hambel'in Müsned'inde Bukhari'de geçiyor, Sahih'te Müslim'de geçiyor ve daha nice hadis kaynaklarında ayrıca bizim başta İbni İshak'ın, İbni Hişam'ın siresi olmak üzere onlarca hadis şey, siyer kaynağında da geçiyor. Uzunca o konuşmayı kendisi bize naklediyor. Diyor ki Heraklius döndü arkamdaki adamlara dedi ki şimdi ben buna sorular soracağım. Eğer o sorulara doğru cevap vermezse siz müdahalede bulunun ve tercüman aracılığıyla başlıyor sorular sormaya Ebu Sufyan'ın kendi itirafı öyle deyince diyor ben artık doğru söylemekten başka çarem kalmadı mecburen doğrusunu söyledim diyor biliyorsunuz Ebu Sufyan daha sonra da Müslüman olacak şimdi soruyor Heraklius diyor ki onun nesebi sizin içinizde nasıldı Ebu Sufyan diyor ki nesebi çok yüceydi ben de zaten aynı neseptenim Kureyş'in içerisinde en soylu ailelerden birisiydi. Peki onun ataları içerisinde, ecdadı içerisinde bir melik var mıydı? Hayır diyor bir melik yoktu. Peki onun peygamberlik iddiasından evvelki hayatında bir yalan var mıydı? Onu yalanla iddiam eden hiç kimse oldu mu? Vallahi olmadı diyor. Peki kim ona tabi oluyor? Zenginler mi? fakirler mi ona genelde fakirler tabi oluyor diyor. Ebu Süfyan'ın bakışı bu. Peki ona uyanlar, gün uyanlar, gün geçtikçe artıyor mu, azalıyor mu? Eksilmiyor. Bilakis her gün artıyor diyor. Peki onun dinine girenlerden ayrılan hiç oldu mu? Onun dinini beğenmeyip de dönenlere rastladınız mı? Hayır diyor, rastlamadık. Peki onun kendisinin bir söz verip de o sözünü tutmadığını ahdini bozduğuna hiç şahit oldunuz mu? Hayır hiç vaki olmadık ancak şimdi bir anlaşma yapmışız diyor Ebu Sufyan kendisi de bir cümle ekleyecek arkasına. O anlaşmaya sadık kalır mı kalmaz mı bilmiyorum ama benim tahminim anlaşmayı bozacağı yönünde. Sonra rivayeti ederken diyor ki ancak bu kadarını söyleyebildim. Dedim ki bu kadar hayranlık uyandıracak şeyler söylemeyeyim araya bu cümleyi sıkıştırabildim. Siz onunla hiç harp ettiniz mi diye soruyor Heraklius. Ettik diyor. Netice ne oldu? Bazen onlar kazandı bazen de biz kazandık. Peki o size neleri emrediyor? O bize... Allah'a ibadet etmeyi, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrediyor. Atalarımızın tapmış bulundukları şeylerden bizi nehyediyor. Namaz kılmayı, doğru olmayı, kimsesiz fakirlere sadaka vermeyi, haram olan şeylerden sakınmayı, ahdinde durmayı, emanete sahibine vermeyi, akrabalarla ilgilenmeyi ve onları görüp gözetmeyi emrediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tarih ne zaman? Hicretin altıncı yılın sonları, yedinci yılın başları. Peki bu sözlere benzer bir sözleri de nübüvvetin ilk günlerinde Hatice anamız söyledi mi sallallahu aleyhi ve selleme? Hatırlıyor musunuz? Efendimiz zemmiluni, zemmiluni diyerek geldi. Hatice anamızın kollarını attı kendini. Biraz istirahat etti sonra uyandı. Başından geçenleri anlattı. Hatice anamız ne dedi? Tasalanma efendim dedi. Allah seni asla zayi etmeyecek çünkü sen sözün doğrusunu söylersin çünkü sen akrabalık haklarına riayet edensin çünkü sen hakkın yanında yer alır hak için çalışırsın çünkü sen yetimleri gözüp gözetirsin söylediği bütün cümleler ahlaki cümleler Muhammedül Emin o ondan sonra Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi aradan bakın kaç yıl geçmiş hicretin yedinci yılı dediğiniz zaman yirmi yıl geçmiş konuşan bir Müslüman değil o gün konuşan amansız bir düşman o güne kadar ve konuşan o insan bu faziletleri ikrar etmek zorunda kalıyor. Ya biz diyeyim de size bırakayım ben başka bir şey demeyeyim ki bunun içerisine bizi sokup da boşuna bu cümleleri sıkıntılı bir hale sokmayalım ama halimiz ortada. Sonra dönüyor Heraklius başka konuşmalar da var. Bütün aldığı cevapları birer birer yanındaki insanlarla test ettiriyor. İçlerinde eğer onların atalarının içlerinde bir melik yoksa bunun meliklik iddiası diye bir şey olamaz. Eğer nesebi temizse yıllar yılı gelen nesebin bir neticesidir. Sözü doğruysa neticesi budur. Hepsini tek tek söylüyor. En son ne söylüyor biliyor musunuz? Eğer diyor onun yanına varabilseydim, kendisiyle buluşabilmek için her türlü zahmete katlanırdım. Ah bir yanına gitseydim, ona hizmet etseydim ve onun ayaklarını yıkasaydım. Yemin ederek söylüyorum ki onun mülkü, iktidarı şu ayaklarımın altında bulunan yerlere kadar ulaşacaktır. Bunları söyleyince Ebu Sufyan, Şöyle bir sarsılıyor ve diyor ki İbni Ebi Kepşe'nin işi gerçekten gittikçe büyüyor. Şu muhakkak ki beni asvar hükümdarı bile ondan korkmaktadır. İbni Ebi Kepşe Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Mekkeli müşriklerin verdiği bir isimdir, bir künyedir. İbni Ebi Kepşe isimli biri yaşamış tarihte. O da putlardan yüz çevirmiş onun için onu kullanıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de putlardan yüz çevirdiği için. Ebu Sufyan'ın o anki itirafı ve sonraki imanı biliyorsunuz sonradan iman edecek ve çok da iyi bir Müslüman olacak. Yermuk savaşında da bir gözünü Allah yolunda feda edecek ömrünü öylece iman yolunda noktalayacak ama o günlerdeki hali böyledir. Fazilet odur ki düşman takdir etsin fazilet odur ki düşman senin iyiliklerini güzelliklerini böyle ansın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın uslubu insani ilişkilerinin neticesi sadece örneklerden bir örnek peki benim aziz kardeşlerim vakit geçiyor benim daha size söyleyeceğim çok sözler var ben en iyisi nübüvvet pınarından bu işin ahlaki ilkelerini yine vereyim size vereyim altlarını siz doldurun çünkü bunun yüzlerce karşılığı var bugün kitaplarımızda belki ben bir iki tanesine değineceğim şöyle bir başlık açalım nübüvvet pınarından iletişim ahlakı İnanın o kadar önemli ki keşke gerçek manada bunun altlarını doldurabilsek ve bir muhasebe yapsak hayatımızda bunlar ne kadar var ne kadar bunların gereklerini yerine getiriyoruz bu konuda biraz muhasebe yapsak cümleler oldukça kısa aklınızda rahat dursun diye ve birinci maddede şu kendini iyice tanı ki başkaları ile sağlıklı ilişkiler kurabilesin biz insani ilişkiler deyince hemen karşıyla başlıyoruz hayır yanlış Sünnet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolu öğretirken bize önce kendinden başla diyor. Sen kendini tanımıyorsun hassasiyetlerinle kabiliyetinden haberin yok karakterini tanımıyorsun kendi huylarını bile doğru dürüst ortaya koymuyorsun hastalıkların varsa o hastalıkları giderme adına bir çaba ortaya koymuyorsun ben sağlıklı bir ilişki kuracağım böyle bir şey yok önce sen kendini tanıyacaksın kendini tanıdıktan sonra başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kuracaksın bu birincisi İkincisi muhatabını iyice tanı ki isabetli bir tavır ortaya koyabilesin bu da önemli buna bir daha geleceğim ben üçüncüsü karşındaki insanı iyice dinle ki sözünü dinletebilecek zemin oluşturabilesin karşıdaki insanı dinlemeden söz anlatamazsın Bugün bizim en büyük hastalıklarımızdan biri de o biz dinlemeyi bilmiyoruz. Dinlemeyi bilmediğimiz için kendimizin sözlerine zemin de bulamıyoruz. Süveybit İbni Samit isimli büyük bir şair var Mekke'de. Bu insanın hikemi lokmaniye diye lokmanın hikemleri hikmetleri diye de kendi yazdığı şiirler var. Geçmişten beri ezberlediği şiirler var. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Mekke'de bu insanın yolunu gözlüyor. Eğer o gelirse diyor bir gün ben onunla bu meseleleri konuşacağım. Çünkü Süveybid sözden anlayan birisidir. Ve bir gün Allah yollarını kesiştiriyor nübüvvetin takriben 10. ya da 11. yılları. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam onunla karşılaşınca "Sen o hikmeti Lokmaniye'nin sahibisin değil mi?" diyor. Bakın nereden vuruyor efendimiz. Evet diyor ben sana diyor bir şeyler anlatmak istiyorum beni dinler misin Süveybit diyor ki önce ben anlatayım önce sen beni dinle ondan sonra sen peki beni dinler misin diyor Efendimiz'e Efendimiz dinlerim diyor dakikalarca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o insanı dinliyor. Lokmanın hikmetlerini o insanın dilinden dinliyor, dinliyor, dinliyor. Ne zaman o susuyor sözün bitti mi diyor bitti diyor. Şimdi sen beni dinler misin diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Adam evet deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam başlıyor Kur'an'dan ayetler okumaya. Ve o okunan ayetler o şahsın imana yürümesine vesile oluyor. Biz zannediyoruz ki tebliğ pazarlamacılıktır. Vallahi böyle değil billahi böyle değil vazgeçin bundan Müslümanlar Allah aşkına İslam pazarlanacak bir mal değildir biz tebliği pazarlamacı mantığıyla anladığımız zaman bizim başarı elde etmemiz mümkün değildir dinleyeceğiz ya sözü dinlemekten niye korkuyoruz? Bizim sözlerimiz Allah'ın kitabıdır peygamberin hayatıdır onun o kutlu sözleridir kim ne söylerse söylesin o sözlerin hiçbir tanesinin bizim sözlerimizin karşısında bir değeri yok. Ama biz sözümüze zemin bulmak için mecburen bu zemine o insanları vardırmamız lazım. Boşuna mı anlatıyoruz biz Rukane İbni Abdiyezid'i? Akabe günlerinde sallallahu aleyhi ve sellem çadır çadır dolaşıyor nereye gidiyorsa kovalanıyor nereye gidiyorsa yüz ekşiyor nereye gidiyorsa hakaret görüyor. Rükkanenin huzuruna da gidiyor sana diyor bir şeyler anlatacağım ne diyor rükkane ben sözden mözden anlamam diyor ben güreşçi adamım gel güreş tutalım yenersem beni dinlerim seni. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz tamam diyor elli küsur yaşında efendimiz. Tutuyorlar güreşi efendimiz yeniyor. Rükkane bölgenin en meşhur güreşçisidir. O gün bölgede şöyle bir yarışma yapılıyor. Bir deve kesilir postu serilir yere iki yarışmacı o postun üstünde başkaları da postu çekiyorlar. Onlar birbirleriyle mücadele ederken alt, altlarından da post çekilir ayakta duran yarışmayı kazanır. Her zaman rükane kazanır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözüme zemin olsun diye güreş tutuyor. Yeniyor. Yenilen pehlivan doymaz ya bir daha diyor olmadı. Efendimiz bir daha. Üç kez güreş tutuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bize bir şeyler söylemeli benim aziz kardeşlerim. Bu tebliğ adına bize bir şey söylüyor. Ustup adına bize bir şey söylüyor. Bugünün dünyasına uyarlanması adına bize bir şeyler söylüyor. Biz diyoruz gidelim oturalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim Allah ne verdiyse konuşalım konuşalım sözümüz bitmeden 3-4 kişi tekbir getirsin Müslüman olsun iş bitsin yok böyle bir şey böyle bir şey yok sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz günlerce defaatle kapılarına gidip geldiği insanlar belki 20 yıl sonra 21 yıl sonra 22 yıl sonra iman etti bazıları peygamberden sonra iman ettiler. Bunları biz boşuna mı söylüyoruz? İşte onun için burada bu söz karşındaki insanı iyice dinle ki sözünü dinletebilecek zemin oluşturabilesin. Dördüncüsü kendini karşındaki insanın yerine koy ki doğru usluplar sergileyebilesin. Bu da çok önemli. Buna ne diyorlar bugün modern iletişim alanları içerisinde? Empati diyorlar. Empatinin alasını peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymuş vallahi şu sözü anlasak biz birçok şeyi anlarız kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz bitti Allah Resulü empatinin en üst düzeyini gösteriyor sen bir Müslümansın ne istiyorsun kendine karşıdakine de onu iste sen bir işverensin ne istiyorsun kendine İşçine de onu iste sen bir işçisin, ne istiyorsun kendine? İşveren ne de onu iste. İki arkadaşsınız değil mi? Öyle yok nalıncı keseri gibi hep bana hep bana. Bir sana bir bana bu iş böyledir. Onu da ona da hakkını vereceksin, kendini de bu manada söyleyeceksin. O halde bunu sen yapabilmen için karşıdakini bazen kendi yerine koymak zorundasın. Deneyelim, inanın öyle bir rahmet ki bu. Deneyelim. Mesela şimdi de diyelim gittiniz eve Allah göstermesin ama Allah gösteriyor çünkü yaşıyoruz hanımla kavga ettin bir şey istiyor senden bir koy yerine de ki mesela ya bu hanım böyle bugün sinirli bir şeyler söylüyor mölüyor da nedir acaba bir koy yerine inanın çözeceksin bir arkadaşınla sorun yaşadın değil mi bir koy onun yerine ya bu kardeşim benden şundan dolayı küstü niye acaba? Biz koymuşuz kendimizi merkeze dünyanın merkezinde biz varız etrafımızdakilerin hepsini kendimize göre şekillendiriyoruz. Böyle bir ilişki yok bu iletişim bir müddet sonra kırılacaktır. Onun için bakın köklü birliktelikler yok. 30 yıl 40 yıl 50 yıl dost olanlar yok aramızda. 30 yıl 40 yıl 50 yıl aynı İslami hizmet alanında hizmet edenler of. Türkiye'de var mı böyle bir örneği yok niye yok çünkü yiyip bitiriyoruz birbirimizi koyamıyoruz birbirimizi birbirimizin yerlerine o olsaydı benim yerimde ben olsaydım onun yerinde ne olurdu sorusunu sormadığımız için bunlar oluyor işte burada ve vesselam efendimiz koyduğu bu temel ilkeyle empati adına bir temel ilkeyi bizim nazarlarımıza veriyor kendini karşındaki insanın yerine koy ki Doğru üsluplar sergileyebilesin. Beşincisi muhatabının değer ve kıymetini iyice tespit edip ona göre davran ki iletişimi devam ettirebilesin. Tekrar edeyim bunu muhatabının değer ve kıymetini iyice tespit edip ona göre davran ki iletişimi devam ettirebilesin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz benim aziz kardeşlerim. Bir cemaate girdiği zaman ashab-ı kiram efendilerimiz hürmet etmek isterlerdi peygamberimize. Ayağa kalkma adına bir hareketlenme olsaydı o tuttururdu onları. O tuttururdu gider o meclisin en boş olan yeri ise oraya otururdu. Sünnet-i Muhammed böyle ama eğer o kavim içerisinde Kavmin efendisi olan birisi varsa seyyidül kavm varsa ki Sad bin Muaz onlardan birisidir. İçeriye girdiği zaman kumu kalkın derdi. Kavminizin efendisi için ayağa kalkın. Kendisi için istemez ama başkaları için toplum içerisinde değeri olan konumu olan insanlar için o değerlerini alaşağı etmezdi. Onlara bu manada ihtiram gösterirdi. Mesela diyelim ki birisi geldi dışarıdan. Gelen adam kendi kavminin efendisi lideri. Ne yapardı efendimiz? Çıkarırdı cübbesini, salına sererdi, cübbesinin üstünü otuttururdu adamı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bugünün karşılığını söyleyeyim. Makam koltuğunu oturtturmak Birisi geldi sizin makamınıza, siz onu makam koltuğunuza otutturdunuz. O neyse, cübbenin üzerine oturtma da o gün Araplarda odur. Niye yapıyor bunu? O karşıdaki insanın değer ve kıymetini göz ardı etmiyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. Neyse o adamın değer ve kıymeti şair mi onu öne verirdi. Savaşçı mı ona ait bir şey söylerdi. Kendi kavminden gelmişse eğer kavmine ait bir hususiyet varsa o hususiyeti öne çıkarırdı. Değerleri yok saymazdı. Bakın ölçü olabilecek bir örnek daha vereyim. Bizzattan bahsedildi İsmi belli ama ben söylemeyeceğim. Bedevi liderlerden birisi. Efendimiz dedi ki o adam sıkıntılı bir adam, o adam şöyle adam, o adam böyle adam. Birkaç şey söyledi Efendimiz oradaki insanları uyarma maksadıyla. Biraz sonra o adam geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tuttu o adama ikramda bulundu. O tutturdu, ilgilendi. Ayşe anamız böyle şeyleri kaçırır mı? Hemen sordu ya Resulallah sen değil miydin biraz önce bu zat için böyle böyle söyleyen? Evet Ayşe o ayrı o ayrı. O adam geldi şimdi bu ihtiramı hak eder. Bu ihtiramla ihsanla onun şerrinden emin olabiliriz. Bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yol gösteriyor yol öğretiyor bize. Dolayısıyla bu beş tane size verdiğim ilkenin şöyle bir bakın siyer kaynaklarında farklı farklı örneklerini neler neler göreceksiniz. Ben ikincisine bir daha vardırmak istiyorum sizi. O neydi? Muhatabını iyice tanı ki. İsabetli bir tavır ortaya koyabilesin muhatabı tanımadan ilişki olmaz iletişim olmaz olsa da o iletişim iletişim kazasıyla neticelenir Herkese aynı ilaç verilmez herkesle aynı şekilde konuşulmaz herkesle aynı şekilde ilişki devam ettirilmez Bunun ölçüleri var ona dikkat etmek gerekir eğer muhatabınızı tanırsanız şunlara dikkat edersiniz. Bakın ilkeleri yine sünnetten çıkaracağız. Seviyelerine göre konuşursun. Birincisi o oh, muhatabı tanırsan. İkincisi kabiliyetlerine göre ilişki kurarsın. Üçüncüsü karakterlerine göre beklentiye girersin. Dördüncüsü durumlarına göre mesafe belirlersin. Beşincisi tavırlarına göre tedbir alırsın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu anda iletişim dediğimiz o alanın en son noktasında bile tespit ettikleri hakikatlerin nice nice ötelerini 14 asır önce ortaya koyuyor. Birincisi neydi? Seviyelerine göre konuşursun. Efendimiz demiyor mu insanların akıllarının nispetince konuşun? Demiyor mu Efendimiz insanların seviyelerine inin? Adamın seviyesi neyse ona göre konuşacaksın. Seviye o manada eğer onu algılayamadıktan mahrumsa gitme öteye boşuna konuşursun. Şimdi bazı hocalarımız mesela televizyonlarda konuşuyorlar. 80 milyon insan işte bütün bir toplum o televizyonların karşısında. Ya o uslup o muhteva o insanların tamamını ne kadar ilgilendiriyor sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Ehem olan birçok şeyi öne almak dururken sen nasıl insanlar sadece beni bilgili görsün işte şuradan girdin buradan çıktın Arapça bir şeyler okudun şöyle yaptın böyle yaptın bir saat konuştun millet ondan sonra hiçbir şey anlamadı. Ne oldu bizim hoca çok bilgili biz bunu söyletmek durumunda değiliz ki bizim derdimiz bu değil ki her ağzını açan anlaşılmak için konuşur. Sen anlaşılmak için konuşma adına bunu gözetmelisin. O zaman sen eğer öyle umuma hitap ediyorsan o seviyeleri gözeterek konuşmak durumundasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle konuşurdu. Tane tane konuşurdu. Ayşe anamız da Enes bin Malik de diyor ki biz bazen kelimelerini sayardık. Önemli şeyleri üç kez tekrar ederdi. Efendimiz bunu niçin yapıyor? İnsanların seviyelerine göre bu manada bir şekilde mesaj bütün bir insanlığa ulaşsın diye yapıyordu. Ama seviye üst düzeyde ise başka şeyler söylerdi Efendimiz. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın alim sahabiler dediğimiz Muaz İbni Cebel'le, Abdullah İbni Ömer'le, Abdullah İbni Abbas'la konuştuğu şeyleri sıradan dışarıdan gelen bir bedeviyle konuşmuyordu. O bedevi bir şey sorduğu zaman Efendimiz kısa net berrak bir cevap verirdi. Ya Resulallah en hayırlı amel nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanır onu en hayırlı amel Allah yolunda cihat etmek. En hayırlı amel anne babana ihsan etmek. En hayırlı amel insanların ihtiyaçlarını gidermek. Artık neyse bir cümle. Muaz İbni Cebel dedi ki bir gün ben de sorayım bu soruyu. Muaz İbni Cebel sordu sallallahu aleyhi ve sellem başladı sıralamaya. Muaz zannetti ki aynı cevap gelecek. Hayır yok böyle bir şey. Seviye değiştiği zaman değişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunu işte ortaya koyuyor. Onun için muhatabı tanıdığınız zaman, zaman seviyelerine göre konuşursunuz. İkincisi kabiliyetlerine göre ilişki kurarsın. Her insana aynı elbise uymayacağı gibi bu da uymuyor. Bu insanın kabiliyeti ney? Bir tespit et. Niye merak etmiyoruz mesela sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Niye başka birine değil de Zeyd bin Sabit'e İbranice öğrensin diye bir görev biçti? Niye başka biri değil? Biliyor musunuz siz Hazreti Ebubekir Bekir 55 tane seriyeden bir tanesinde tek görev almıştır komutan olarak. Hiçbir tane seriyede komutanlık vermemiştir Ebubekire Bekir'e radıyallahu anh. O gittiği seriyede de sıcak bir çatışma yoktur. Hazreti Ömer de aynı şekildedir. Hazreti Osman da aynı şekildedir. Niye bunlar? Bunların üzerinde durulması gerekmez mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kabiliyetlere bakıyor. Ebu Zer'e valilik vermiyor istemesine rağmen Ebu Zer'e valilik verilince olacak bellidir. Ebu Zer'e biçilen rol başkadır. Onun kabiliyeti başkadır. Ona biçilen rol şudur. Sen insanın zühdü ile yeryüzünde yürüyeceksin. Hazreti Ebuzer ancak onu yapabilirdi. Allah Resulü de onu söyledi. E şimdi mesela biz talebelerle uğraşıyoruz. Hasbel kader bir şeyler yapıyoruz. Herkese aynı olmuyor. Kabiliyetler köreliyor, gelişmiyor. Tanıyamıyoruz tanıyamadığımız için tam anlamıyla yönlendiremiyoruz yönlendiremediğimiz için de o insanın var olan o kabiliyetine zulmediyoruz ve elimizde o potansiyel eriyip gidiyor ne yazık ki aynı yanlışı anne ve babalar olarak çocuklarımıza da yapıyoruz mesela aklımızda ne biz yaşamadık biz yapamadık o yapsın. Biz okuyamadık o okusun, biz alim olamadık o olsun, biz şöyle olamadık bu olsun. Ya adamın kabiliyeti yok. Şimdi bir insan dil meselesi kabiliyet meselesidir. 10 sene Arapça öğrenecek halen benim oğlum bina okur döner döner yine okur. Bırak Arapçanın yakasını ya bırak sen öğrenemiyorsun ne işin var senin Arapçayla. Sen baktın ki 3-5 senede bu iş olmuyor bırak onu başka bir şeye geç. Allah sana başka bir kabiliyet vermiş. Belki Allah senin eline bir kalemi koyduğu zaman o kaleminle yapacağın şeyi onlarca Arapça bilen adamın yapacağının ötesine taşıyacaksın. Ya sen bunu keşfet ya da bırak bir rehber keşfetsin seni yönlendirsin. Anne ve babalar olarak da çocuklarımıza bu zulümleri yapmaktan vazgeçelim. Allah her birimizi orijinal yaratıyor her birimizin kabiliyeti farklıdır aynı anadan aynı babadan da olsak farklı farklıyız çocuğun neye ilgisi varsa onda gelişsin Neyde kabiliyeti varsa onda başka bir noktaya gelsin onun için kabiliyetlerine göre ilişki kurarsın diyoruz üçüncüsü karakterlerine göre beklentiye girersin İlişkileri yıkan en önemli meselelerden bir tanesi benim aziz kardeşlerim beklenti itidalsizliğidir beklenti itidal çizgisine çek rahat et Fazla beklentiye girme. Mesela var mı şöyle siyerde ben size sorayım varsa bana söyleyin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam birine bir umut beslesin. Bir müddet sonra ondan bir şey gördüğü zaman ya sende mi desin o insana karşı beklentisinde bir hayal kırıklığına uğrasın. Yok Uhud'da bile sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmadı. İnsansa yapar dedi. İnsansa eğer yapar beklentide itizatsizlik yok öyle olduğu için her şey makul her şey gerçekten seviyesine göre şimdi sen bu manada karakterleri tespit edemiyorsun mesela diyelim ki bir çocuğumuz biraz asabi olabilir Allah asabiyeti biraz farklı bir biçimde bazı insanlara verebilir şöyle diyeyim ki daha iyi anlayın diyelim ki bir çocuğumuz Ebu Bekir gibi cemal vasfıyla bir çocuğumuz Ömer gibi celal vasfıyla olabilir mi? Olabilir. Peki siz şunu hiç duydunuz mu? Hadisten ya da siyerden. Ebu Bekir çok naifsin biraz sert ol ya. Biraz sert ol Ömer sen de çok sertsin. Sen de biraz yumuşak ol. Yok demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. O da lazım o da lazım. Ama bir yönüyle nübüvvet medresesi onları terbiye ediyor o kadar ölçüyü koyuyor Ömer'i salıyor Ömer ne oluyor İslam'ın izzetini temsil eden bir dağ oluyor Ebu Bekir ne oluyor radıyallahu anh o cemaliyle o nübüvvet noktasında o zor süreçte hilafet sürecini o cemal vasfıyla ümmeti bir ana gibi kucaklayarak ortaya koyuyor kabiliyetler karakterler böyle ortaya çıkıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da böyledir Mesela anlayabileceğiniz bir şey söyleyeyim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke fethine gitmeden önce Hatip bin Ebi Belta isimli sahabi efendimizin Mekke'ye yazdırdığı bir mektuptan haberdar olunca kimi gönderdi o mektubu bulmak için? Hazreti Ali'yi. Ne dedi Hazreti Ali'ye? Falanca yerde filanca kadın üzerinde bir mektup git al gel. Ali gitti yanında Hazreti Zübeyir de var aradılar mektup yok normalde başka bir insan olsaydı belki de derdi ki ya evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu dedi ama mektup yok ne yapalım ne dedi Ali radıyallahu an? eğer Resulullah var dediyse vardır kararlılık var onda Allah Resulü biliyor o kadın biraz ağlasa sızlasa kendini acındırsa Bırakıp dönecekler de var o toplum içerisinde ama Ali gibi birisi Resulullah dediyse vardır diyebilecek biri o mektup için gönderilir. Aradı aradı aradı en sonunda mektubu kadının saçlarının örgüsünün içinde buldu ve aldı getirdi. Niye Mus'ab bin Ümeyr Yesrib'e başka biri değil de başka biri de olabilirdi. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab'ı biliyor Mus'ab söz adamıdır. Kavga gürültü yoktur onun hesabında. O sözle başlatır savaşı ve sözle götürür. Öldürmeye onu gelenleri diriltir o sözle. Kılıç kalkanını kuşanarak geldi Usaid İbni Hudayr. Arkasından Sad bin Muaz. İkisine de Musab İbni Umeyr'in söylediği şudur. Otur dedi. Sen, ikiniz de kavminizin efendilerisiniz. Bir beni dinleyin. Eğer benim sözümü kabul ederseniz ne ala etmezseniz siz ne derseniz sizin dediğiniz olsun. Allah senden ebeden razı olsun. Bu nasıl bir taktiktir Allah aşkına. Sad bin Muaz eridi bu sözün karşısında. Musab bin Umeyr onunla dikleşmedi ki ona başka bir şey de söylemedi. Otur dedi dinlersen tamam eğer kabul edersen etmezsen sen ne dersen yani kalk git dersen kalkar giderim. Otur dersen otururum bir daha gelme dersen gelmem söz senindir dedi. Saad bin Muaz'da tamam dedi ve dinledi. Niye Musab bin Umeyr oradan anlayın. ve vesselam efendimizin. Karakterleri ve kabiliyetleri keşfederek bu manada sahabeyi yönlendirmesi onun hayatında inanılmaz bir başarıdır. Her şey bir tarafa Efendimizin insan istihdam etme metodu bile başlı başına bir mucizedir. İşte o mucizenin hayatımızda mucizeler oluşturabilmesi için bu nübüvvet pınarının bu sözlerine ihtiyacımız var. Durumlarına göre mesafe belirlersin. Herkesle aynı olma şimdi bazı adamlar vardır yaklaşma donarsın yaklaşma yanarsın bazı adamlar böyledir onlarla belli bir biçimde bir mesafen olacak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı bedevileri eşiğin ta ucunda tuttu ama sağında olan solunda olan başkaları da vardı sen de bu manada mesafeyi belirle. Mesafe bu ilişki meselesinin önemli bir ayağıdır. Mesafe olmazsa eğer başına iş açarsın başka şeylere işi götürürsün. Beşincisi de tavırlarına göre tedbir alırsın. Adamda nifak mı var? Adamda nifaka ait bazı hasretler mi var? Tanıdıkta, tanıdıkça ona göre tedbir alırsın. Bakın iletişim ahlakı konusunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize neler söylüyor. Benim aziz kardeşlerim söz uzun bu fasılda ama ben bitiriyorum. Sizi bir noktaya götüreyim oradan da bir şey söyleyerek sözlerimi toparlayayım. Hayber seferi İslam tarihinde çok önemli bir seferdir. Yahudilerle yapılan çok ciddi bir muharebedir ve biliyorsunuz ondan sonra da artık bölgede Yahudilerin başı tamamen ezilmiştir. Allah bir daha onu bize nasip etsin inşallah. Hayber hayber ya Yahud diyelim inşallah hep aklımızda o olsun ki Allah bir daha hayberleri yaşatsın bize. Sefer uzuyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bildiğiniz bir tablo. Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ondan razı o da Allah'tan razı diyor. Murtaza olmak bu zaten çok büyük bir şey bu Hazreti Ömer'den dinliyoruz gerisini diyor ki o güne kadar hiç istemedim emirlik o gün istediğim kadar çünkü Efendimiz başka bir şey söyledi Allah ondan razı o da Allah'tan razı dedi sabah oldu diyor Hazreti Ömer geldim Efendimizin tam önünde oturdum dedim ki beni görsün namazı kıldırdı döndü ben şöyle bakıyorum ki bana baksın birini arıyor Ali nerede dedi Dediler ki ya Resulallah gözlerinde rahatsız çadırında çağırın gelsin dedi geldi hatta birisiyle ancak yürüyebildi o kadar gözleri rahatsızdı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o tutturdu dua okudu mübarek eliyle gözlerine sürdü Ali'nin gözleri iyileşti. Yine Ali'nin itirafı o günden sonra hiçbir zaman daha gözlerinde bir ağrı olmadı. Sonra tuttu Hazret Ali'ye verdi sancağı bugün sancak senin dedi. Ali sancağı aldı alış o alış. Ali'dir durur mu? O anda aldı ve yürümeye başladı. Yürürken de bir taraftan da ben ki Haydar-ı Kerrar'ım anamın isimlendirmesiyle çöllerin aslanıyım. Şöyle asarım şöyle keserim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem yavaş ol iyi Ali dedi. Yavaş ol. Bugün senin elinle bir kişinin hidayete ermesi yüz kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır. Başka bir rivayet. Üzerinde güneşin doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlıdır. Git onlarla bunun için savaş. Onlar la ilahe illallah dedikleri zaman kanları ve canları sana haramdır. Bu manada onlarla savaş diyerek Hazreti Ali'yi gönderdi. Neticeyi biliyorsunuz. Ben ne söyleyeceğim biliyor musunuz size benim aziz kardeşlerim? Bir insanın hidayeti. Eğer bir alemin fethine denkse efendimiz öyle dedi hadi yüz kızıl tüylü deve olsun yüz tane Mercedes olsun neyse böyle bir karşılığı varsa ya bir insanın dalaletine vesile olmak nedir hiç düşündünüz mü biz hidayete vesile olacak kadar büyük büyük imanların sahibi değiliz en azından ben kendim için öyle diyorum ben kaç paralık adamım ki benim sözümle insanlar imana ersin hiç değilse ben sen halimizle hareketimizle dalalete kimseyi sürüklemeyelim. O iyi olanı yapamıyorsak hiç değilse o kötü olan duruma düşmeyelim. Düşünebiliyor musunuz bir insanın dalaletine vesile olacaksınız. Bir tavrınız bir sözünüz nefsinizi rahatlatma adına ortaya koyduğunuz bir hareketiniz. Bir gün nefsinizi tutamayıp ortaya koyduğunuz bir şeyiniz birilerinin İslam'la imanla aralarına mesafe sokmaya sebep oluyor. Sokakta caddede sen İslam'a ait bir şeyle yürüyorsun. Yüzünde sakal var başında takke var sarık var cübbe var başörtüsü var çarşaf var şu var bu var. Sokakta sana bakan adam ha bu Müslüman diyor. Bu Müslüman dediği adam eğer bu nezaketi bu zerafeti. Bu nezaheti yansıtmıyorsa eğer etrafındaki insanlar ondan bu manada imanın o güzelliğini almıyorsa eğer bu adamla komşuluk yaptım diye of keşke yapmasaydım bu evi aldığıma bin pişmanım keşke bu adamla benim yollarımı Allah kesiştirmedi diyorsa eğer bir ticaret yaptık adam ticaretimizin yüzünden ya boşver acı hocayı gördük işte ticaretini diyecek bir noktaya vardırdıksa Vah ki vah halimize Allah bizi ıslah eylesin ve bizi o hale sokmasın. Ne yapıp yapıp evet amacımız hedefimiz hidayete insanları taşımak olsun ama hiç değilse insanları dalalete sürükleme adına bir adımın sahibi Allah bizi kılmasın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. <gülüyor> Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.